Evet, medya diliyle kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. 9. ünitenin 2. kısmında e, Nesai var. Nesai'ye geçmeden önce şöyle ufak bir hatırlatma daha da bulunayım. Şimdi, bugünden itibaren toplam 14 bölümden oluşan bir videoyu... E, çekiyoruz İnşallah haftaya perşembe günü sona erecek bu elinizdeki metinlere ilave olarak gerek hadis okuma, okutma araştırma ve incelemeye yönelik bazı bilgiler yer almakta aynı zamanda o videoları bu canlı dersle alakalı değil canlı dersin dışında özel olarak çekilen ve çekilmekte olan videolar var Oradan da istifade etmeniz e, gerekir ve onlardan da aynı şekilde sorumlusunuz. Bunu da bilgi olarak size e, şimdiden hatırlatmış olayım. Evet, Hz. Peygamber'in iyi ahlakla alakalı bu il i husn hosnel ahlak ya da mekârimel ahlak diye Hz. Peygamber'den nakleden bir rivayet var. Onunla, onunla ilgili açıklamaları okursunuz. Orada bir fazla problem yok üzerinde tefekkür edilmesi gereken bir rivayettir. Görev ve sorumluluk birinci zaten o malum görev ve sorumluluk bilincini yerine getirmeyen topluluk daima yok olmaya ya da ezilmeye ya da başkalarının tahkim altına girmeye mahkumdur. Bunu unutmamak gerekiyor. Kolay olanı seçmek, e, elbette ki yasaklar konusunda kesin bir, yani yasak haramlar var, haramlar konusunda kesin bir tavır almak gerekir. Ama mübahlar konusunda ise en kolayını tercih etmek, e, dini tebliğ ve dini işat noktasında hem kendimiz açısından hem de başkalar açısından, önem arz etmekte. Bu ilkeyi daima göz bulundurmak gerekiyor. Hz. Ayşe'nin e, Hz. Peygamber hakkında söylemiş olduğu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki şey arasında, iki mübah şey burada, muhayyye bırakıldığında, kaldığında bir günah olmadıkça onların en kolayını tercih ederdi. Şayet günah ise insanların Ondan en uzak olanı olurdu. İşte burada ilke bu. En kolayını, yani mübah, mübahlar içerisinde en kolayını tercih etmek. Ama e, haramlık noktasında olanlardan ise e, en fazla kaçınan bir tavra bürünmek gerekiyor. Burada... Belki fikir farklı bir görüşe sahip olma açısından, farklı bir düşünce sahip olma açısından da şuna bakmak gerekiyor. Kolay olanı seçmekle ilgili olarak şu ifadeye kısa da olsa bir şer düşmek benim tarafımdan yapılması gerekiyor ki elbette akıl almaz batıl tevhirlerin ardına düşmek. Bunun olmaması gerekiyor ruhsat kapılarından girmeye çalışmak veya mezhep imamları zayıf kalan bazı iştihatları rastgele buradaki rastgele ifadesi önemli. Rastgele gündeme getirmek olunca elbette ki e, o gayri ciddilik arz eder. E, gayri ciddi bir tutum ve davranış e, olarak terakki edilebilir ancak ruhsat kapıları noktasından gelindiği zaman el bir konuda ruhsat varsa ruhsatı görmezden gelmek, daha doğrusu onu önemsememek, yani ya da onu kale almamak esasında bir başka gayri ciddiliği de beraberinde getirir. Burada ufak bir şerh düşünmü gerekiyor bu ifadeye karşılık. Çünkü ruhsat kapılarına girmeye çalışmak ifadesi sanki şunu da çağrıştırmaktadır. Ruhsat kapısı demek konuda izin verildiği anlamına gelir. İzin verilen bir konuda yani şariin şariğin, şariğin Cenab-ı Hakk'ın, gerekse Hazreti Peygamber'in İzin verdiği konuda bunu beğenmezlik yapmak ya da beğenmemek gibi bir tavra bürünmek de esasında bir gayri ciddi bir durumdur. Şimdi eğer hatırlarsanız geçenki dersimizde de söylemiştim, ee, Hz. Peygamber e, şimdi Hazret Peygamber döneminde e, sefer namazının e, şart e, daha doğrusu namazı kısaltılması ile ilgili olarak e, Hz. Ömer'in Hz. Peygamber'in yanına gelip Ya Rasulallah artık e, Ayette belirtilen şart ortadan kalktı. Artık herhangi bir fücur ya da fitne söz konusu değil. Yani gayrimüslim şeylerin, müşriklerin Müslümanlara zarar, zarar verme gibi bir durumlar söz konusu değil iken, niçin hala seferde iken namaza kısaltılmaktadır şeklindeki sorusuna Hazreti Peygamber'in o Cenab-ı Hakk'ın size vermiş olduğu bir sadakadır. Onun sadakasını kullanın. Bu mesela bu bir ruhsatır aynı zamanda. Şimdi bu ruhsatı beğenmemek ya da bu ruhsatı göz ardı etmek ya da e, elimizin tersili etmiş olmak da esasında gayri bir ciddili bir durum ve e, davranışın olduğunu e, düşünmemiz gerekiyor. Bir konuda e, mübah olduğu sürece, ya da muhayyer tutulduğu sürece e, en kolay olanı, e, belki bu ruhsat bile olmuş olsa, ...herhalde ruhsatı tercih etmek... ...bu noktada bir sıkıntı... ...doğurması gerekir. Aksi takdirde ...tabii insanların bir nevi bu vicdanına kalmış olan bir şey ama... ...ruhsat kapısını... ...tamamen kapatmış olmak da... ...esasında doğru bir tavır olması gerek... ...ben... ...bu benim bakış tarzım... ...daha sonraki imamların... ...bakış tarzının da ötesinde... Hazreti Peygamber'in buradaki tavrı önemli. Bu tavır karşısında bizim takılmamız gereken bir yol var. Bu yolun ciddiye alınması gerekiyor. Aksi taktirde onu beğenmezlik yapmak herhalde hoş olmasa gerek diye düşünüyorum. İşte Tuğba Hanım bak ben geçen derste aynı gerekeceği söyledik. yani Daha doğrusu ben söylemedim. Hazreti Ömer bakın Hazreti Ömer aynı şeyi söylemiş. Ne demiş? Artık böyle bir şart ortadan kalkmıştır. Yani onu gerektirecek durumlar ortadan kalkmıştır. Hala niçin namazlar kısaltırıyor seferdeyken? Emniyetsizlik söz konusu değil. Yollar güvenli. Yollar güvenli ve emniyetsizlik de emniyet durumda söz konusu olduğu için de hala niçin namaz kılınıyor? Yani namazın niçin kısaltılıyor? Denediği zaman Hazreti Peygamber'in cevabı oldukça önemli. Şimdi oradaki cevap da nedir? Allah'ın e, size vermiş olduğu bir sadakadır. Onun sadakasını güle güle harcayın. Yani onun sadakasını kabul edin. Fakülü sadakatehu. Bu çerçevede değerlendirmemiz gerekiyor. Burada dediğim gibi yani buradaki namaz ya da bir takım ibadetler amaç değil. Buradaki ibadetler araçtır. Araç olarak baktığınız takdirde ancak bu şekilde olabilir ki ibadetler gerçekten araçtır. Ha, aracı iyi bir şekilde kullanmak gerekiyor deyim yerindeyse. Şimdi Hazreti Peygamber bu ruhsatı verdiyse, ruhsatı verdiyse ve bu konuda da vahiy tarafından herhangi bir itiraz gelmediyse onay gelmiş demektir. O halde siz buna tutup da şey e, siz buna şimdi e, ruhsat kapısını zorlamak şeklinde ifade edebilir misiniz? Ya da şartlar e, kolaydır diyebilir misiniz? Zaten şartlar yine kolay, e, kolaydı o dönemde. Şimdi din üstüne, dini bir takım uygulamalar üstüne Hazreti Peygamber'in e, ötesinde farklı bir e, ...iştihat getirmenin bir anlamı var mı? ...diye düşünüyorum şahsen ben. O konuda da e, şahsen ben... ...ruhsat olduğu sürece ruhsatları kullanmanın... E, ...bu noktada... E, ...herhangi şer, e, şeriat açısından ya da... ...Hazreti Peygamber sünnetini takip etmek açısından... ...bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum ben. Evet... Yessiru ve asiru, beşiru ve hakeza. Kolaylaştırmak ve zorlaştırmamak, sevdirmek ve nefret ettirmemek daima İslam'ın evrensel ilkesidir. Bu gerek e, özellikle e, tebliğ mekanizması, yani tebliğ, e, mübelli konumda olan insanlar için e, ve e, işad edici konumda olan Müslümanlar için Asla vazgeçmemesi gereken bir ilkedir. Bunda daima göz önünde bulundurmak gerekiyor. Evet şimdi kütüb-i ya da kütüb-i beşinci kitabı olarak zikredilen Nesai ve hakkında ki kısma geçelim. Nesai Ebu Abdirrahman, Ahmet bin Şuaib bin Ali bin Bahır bin Sinan bin Dinar el-Nesai Hicri 214 senesinde Nesa'da dünyaya gelmiştir. Bu tarih 215 olarak da verilmektedir. Nesai kenti Bugün yine e, Türkmenistan sınırları içerisinde yer alan Aşkabat'a 10 kilometrelik mesafede bulunan e, bir harabe bir kent. Şu an itibariyle e, harabe bir bölge olarak geçmektedir. İşte Türkmenistan'da bulunduğum süre içerisinde de e, oraya bir iki defa gitmişimdir. Hadis almak için Belk, Irak, Şam ve Mısır'a yolculuklar yapmış ve devrin İsak bin Rahiye, Ebu Davud es Cissani, Mahmud bin Gaylan ve Ali bin Haşrem gibi büyük hadisçilerden hadis tahsil etmiştir. Kendisinden de Ebu'l Kasım et Taberani, Ebu Cafer et Tehavi ve Muhammed bin Harun bin Şuayb gibi birçok ulema hadis almış ve rivayet etmiştir. Uzun süre kalıp hadis rivayet ettiği Mısır'dan 302 yılında Şam'a geldiğinde kendisine Muaviye hakkında sorular sorulmuş, onun faziletleri ve Hz. Ali üstünlüğü hakkında rivayette bulunması istenmiş, o da bu konuda Allah onun karnını doyurmasın anlamındaki hadisten başka bir şey bilmediğini söylemiş. Bunun üzerine Muaviye taraftarları İmam Nesai mescid içinde dövmeye başlamışlar. Olaydan sonra Mekke'ye gitmek üzereyken yola çıkmış. Remle'de veya Mekke'ye var varmazda Hicri 303 senesinde Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur ki burada kendi fikrine ve kendi düşüncesine sahip olmayan insanların daha doğrusu Müslümanların ne derece azımasız olduklarından en basit daha doğrusu en sade örneğini göstermektedir. Bu anlayış ve düşünce kendisi gibi olmayan insanlara, kendisi gibi düşünmeyen, kendisi gibi aynı fikre ve düşünceye sahip olmayan Müslümanları dahi katledebilecek ya da gözlerini kan bürümüş, deyim yerinde ise kan bürümüş. Şu anda dünyada gerçekten çok sayıda Müslüman var. Ama adı Müslüman ama gelişatı yoluna baktığımız zaman ne derece Müslüman olup olmadığı elbette tartışılır. Gerçekten gülünecek halimiz var. Başkaların nazarında günlenecek ama kendi içimizden baktığımızda ağlanacak halimiz var. Bu hadise sadece Nesai'nin başına geçmemiş. İşte bildiğiniz gibi e, Buhari'nin de başına geçmiş. Sırf Hargül Kur'an meselesinde olduğu gibi. E, İmam e, Müslim'in de başına gelmiş. Temizliğin de başına gelmiş. Ahmet bin Hanbelin de başına gelmiştir. E, başına gelmedi kimse kalmamış. Yani Müslümanlar e, kendi işlerinde farklı fikir ve düşüncelere sahip. <gülüyor> farklı fikir ve düşüncelere, farklı mezhebi görüşlere sahip olan insanlara karşı e, gerçekten e, oldukça acımasız bir e, yapıya sahipler. Bu yapıyı yesiru velatu asiru beşiru velatune firu dan tutumuzdan ya bundan ilke edinmemesi, efendime söyleyeyim e, en kolay yolunun e, tercih edilmemesi mübah oldukları sürece hem filiğiat noktasında hem fikir noktasında <gülüyor> bu gibi noktalarda tabii e, tahammülsüzlük ya da e, büyük bir taassup anlayışı maalesef biz Müslümanlarda söz konusu. Evet Nesai, Neseyi veya Nesevi diye de anılan Ebu Abdurrahman zamanının en meşhur hadis alimlerinden biriydi. Dahası da fıkhi hadisleri derlediği kitabı Sünen-i Kebir'i sahih ve illetli hadislerde itibar etmektedir. Yani önceden içerisinde e, tabi fıkıh tertibine göre hadisleri derliyor ve içerisinde sahih ve illetli hadisler de vardı ve kitabın adı da e, Kebir'di. Yani kitabı Sünenül idi. Sonra isek üzerine ne Nesai bu kitabını sadece sahih hadisleri almak üzere ihtisar etti. Yani Sünenül Kebir'i ihtisar ediyor. Yani özetliyor. Ve bu yeni eserini El Mücitena veya meşhur olduğu şekliyle el-müctebaa, müçtena kelimesinde, müçtebaa kelimesinde seçki anlamında yani seçilmiş anlamında kullanılan bir e, terimdir. El-müctebaa sünnenler içerisinde en az zayıf hadis ve cerh edilmiş ravisi bulunan bir kitap olarak bilinir. Bunun için de sahihayından sonra üçüncü sırada sayılması gerektiğini savunanlar olmuştur. Hatta nesayinin ricel tenkidinde müslimden daha sıkı davrandığı, bildirilmektedir. Nesai-i sünenine hadisleri derc ederken gerçekten oldukça titiz davranmıştır. Derc etmek kelimesini biliyor musunuz? <Gülüyor> Evet, gerçekten oldukça titiz davranmış, aralarındaki bir soğukluk sebebiyle hadislerini dinlemeye resmen mezun olmadığı hocası El-Haris bin Miskin'in hadislerini hocasından gizli olarak dinlediğini ondan yaptığı rivayetlerde ahberana El-Haris bin Miskin ''Qirâten aleyhi ve en Esma'u" diyerek belirtir. Doğrudan doğruya Ahberena ve ya haddesena lafızlarını kullanmaz. Bu Nesai'nin bera ve takvası kadar ilmi hassasiyetini de gösterir. Yani kendisinden bizzat e, izin verilmediği halde e, gizli gizli dinleyip takip ettiği e, hocasının e, rivayetlerini akbarına ifadesini kullanıyor. El Haris bin aleyhi ve en ifadesiyle de nasıl ve ne şekilde e, hadisi aldığını kaydetmiş oluyor. Nesai hadisler arasındaki çok küçük rivayet farklarını bile Evet çok küçük rivayet farklarını dahi hadisi baştan aşağı tekrar etmek suretiyle göstermiştir. Ee, şimdi gerek Tirmizi'de olsun gerekse Müslüm'de olsun bunun biraz daha farklı şeyler vardı. Yani e, yöntemler vardı. Gareb ki onun bu hassasiyeti Musevi asıl müsteşrik Goldseyer tarafından küçük işlerle uğraşma olarak tenkit edilmiştir. Nesai Tirmizi'de olduğu gibi her hadis için ayrı bir değerlendirme yapmaz. Onun değerlendirmesi kitabını almış olmasıdır. Ancak yine de yer, yer senetlerin durumlarını açıkladığı, birkaç hocasından birden aldığı hadisin lafzının hocalarından hangisine ait olduğunu bildiği, bildirdiği görülmektedir. Nesai çoğunlukla hadisleri ahberine lafzı ile rivayet eder. Rivayet lafızlarından önce bazı kitaplarda görünenin tersine, Şimdi bazı kitaplarda işte Haddes Sena Muhammed bin İsa Haddes Sena diye başlar ama Haddes Sena ya da Ahber Erna'dan önce ki usule göre tahtis sigası yani fil kalıbından önce bir kale ifadesini bulması gerekiyor. Kale lafızları Nesai'de mevcut. Açıkça yer almaktadır. Mesela Kale Haddes Sena işte Kale, işte, kale Ahber Erna diye geçer. Sünen 51 kitap ve 2400'e yakın e, konu içinde yer yer nev kelimeleriyle açılmış alt başlıklardan oluşur. Bu tür başlıklara daha çok ihtilaf edilen konularda kullanılmaktadır. El-Müşteba'da sülasi hadis bulunmamaktadır. Sünen'i bize i̇bn Sünni diye meşhur olan Ebu Bekir Ahmet bin Muhammed bin İshak rivayet etmiştir. Sünen Nesai denilince El-Müşteba anlaşılır. El-Müşteba hadis kitaplarının ikinci tabakasına dahildir. Sünenin 1312 Kahire baskısı e, harekeli ve suyutinin Zehr Ruba al-Mujtaba adlı şerhi ve Muhammed bin Abdülhadi Esin diğinin harşyesini ihtiva etmektedir ki biraz sonra okuyacağımız Musa e, da hem Zehr Ruba var hem de e, Sindin haşesi bulunmaktadır. Nesayi'nin Süneni garip bir şekilde telifinden 600 sene sonra ilk kez Suyuti tarafından 907'de bitirilmiş olan an şerhe yani Zehruba el-Mustaba isimli şerhe şehre kavuşmuştur. Sünen'in Sahihayn ile Tirmizi ve Ebu Davud'un Sünenleri'nden olan Zevaid, Zevaid Zevaidü muhammed Ömer bin el-Mülakkin tarafından bir ciltlik bir eserde toplanmıştır. Yani bu ne demektir? Sünnenin Sahihayn ile Tirmizi ve Ebu Davud'un sünnenlerine olan zevaidi. Yani sadece Nesai'nin sünnünde geçen rivayetleri gösteren bir kitaptır. de üç kişilik bir heyet tarafından Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Evet, Sünnenin Nesai bişerhil hafız celaleddin es suyuti ve haşiyeti el-imam es sindi Dolayısıyla e, okuyacağımız metin de hem e, Suitin'in şerhi yer almakta hem de Sindin'in haşeyesi e, zikredilmektedir. Darül Marife tarafından neşredilmiş Beyrut Lübnan. Evet bu metin biraz küçük olduğu için biraz Genişletmem gerekiyor. Okuyacağımız bölüm yine Kitabı Tahare bölümünden. Kitabı Tahare. Nizamiye nüsasında, bakın şurada Nizamiye nüsasında, şimdi şöyle söyleyeyim, şimdi metnin şu kısım Nesayni Süneni. Bu kısımda tahriş yapılmış, yani muhakkik tarafından muhakkik tarafından hadisin hangi hadis kaynaklarında nasıl ve ne şekilde, yani hangi bab başlığı altında, hangi kitap altında zikredildiğine dair bir uygulama yer almaktadır. Daha sonra bunun altında ise hem suyitinin e, şerhleri hem de sindinin haşesinden e, bilgiler yer almaktadır. Suyiti denilmişse bu biliniz ki bu suyitinin ilgili hadis e, hakkındaki e, yorumu ya da şerhi yer alır. E, sindi diye başlayan kısımda da varsa sindinin bir haşesi yani ona ilave bir cümlesi varsa onu da o şekilde ifade eder. Dolayısıyla şimdi siz yukarıdaki bir hadisin metnini mesela 265 numara metnini okurken aynı zamanda hem tahricine bakacaksınız, yani ilgili hadis, hangi hadis kaynaklarında zikredilmiş aynı zamanda ve e, o hadisle alakalı suitinin varsa ya da sindinin haşiyesini de burada görürsünüz. İsterseniz önce bir rivayet okuyalım. Evet, okuyacağımız bölüm Kitab-ı Tahare, temizlik bölümünde. Ancak bir başka nüshada e, gusül olarak geçmektedir. Kitab-ı kitab Gusül diye... E, Nizamiye nüshasında böyle yer almış Bab başlığımız babu hac bil cünübi min qıraatil Kur'an ee, Kur'an okumaktan Sakınılması yani cünüb iken cünüblünün Kur'an-ı Okumaktan sakınması Şeklindeki bir bab başlığı var Okuyalım ee, Ahberina Ali bin Hucur Gale ahberina İsmail bin İbrahim Ashûbete an, an Amr bin Mürre an Abdullah bin Selime gale eteytu aliyen ene ve raculani Şimdi Amr bin Mürre'den sonra gelen Ravi diyor ki Abdullah bin Selime eteytu aliyen ene ve ben ve iki ark e, ve iki kişi Hazreti Ali'nin huzuruna çıktık. Ali'nin huzuruna çıktık. Ve o şöyle dedi. Şekale. Kenne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yahrucu min al-khalaayi. Hazreti Peygamber e, tuvaletten çıkar. Feyakra'ul ve في peşinden feyakra'ul Kur'anı Kur'an-ı Kerim okur ve yekulumu ana Bizimle birlikte et yerdi. Ve lem yekun Yahcubuhu anil Kur'ani şeyun leysel cenabete. Hiçbir şey hiçbir şey e, onu Kur'an-ı Kerim okumaktan alıkoymazdı. Engel olmazdı. Leysel cenabete. Cüplük dışında hiçbir şey onu Kur'an-ı Kerim okumaktan alıkoymazdı. Yani cüplük halinin dışında her hal karda yani abdestsiz iken dahi bu anlamda tabi abdest almadan Kur'an-ı Kerim okumuş. kim? Hazreti Peygamber. Tuvaletten çıkar ve peşinden işte daha sonra da Kur'an-ı Kerim okur ve bizimle birlikte et yerde Velem yekun ve şöyle bir genel bir ifade kullanıyor Hz. Ali. Velem yekun yahci bu al-Kur'an-ı şeyun leysel cenabete şeklinde Hazreti Peygamberin bir sünnetini burada ifade etmiş oluyor. Şimdi konu başlığıyla e, konu başlığıyla hadis arasındaki mutabakat dediğimiz o alakaya baktığımız zaman gayet açık ve net. Yani cünüplüğünün e, Kur'an-ı Kerim okumaktan e, alı yani kendisine alıkoyması şeklindeki bab başına uygun olarak gözükmektedir. Evet Ali bin Hucur Burada hocası, onun da hocası. Dikkat ederseniz, ahberena ifadelerini kullandığını belirtmiştik. Ve her bir fiil kipinden önce de gale lafsını burada kullanmış. 265 ne olur? Rivayete baktığımız zaman, önce bir tahricine bakalım. Akracehu Ebu Davud Tahare. Babun fil bir yakraul Kur'an Yani demek ki bu rivayet Aynı zamanda Ebu Davud tarafından Tahare bölümünde Babun bir Yakra yakraul Kur'an şeklindeki bab başlığı altına zikredilmiş. Bakınız burada yukarıdaki rivayet yani şu okuduğumuz rivayetin metni oldukça kısa. Burada da uzun olduğunu yani daha ayrıntılı olduğunu belirtmiş oluyor. Başka ve akra cehu et tirmiziü tahare. Tahare bölümünde tirmizi zikretmiş. Babu bab macae fil raculi yakraul Kur'an ala kullu halim malem yekun cünüben. Burada aynı zamanda da şu bab başlığı var ee, ki orada bab başlığı aynı zamanda hükmü de beyan ediyor. Yani ma, bab maca edediği şey bu konuda gelen rivayetler. Hangi konuda firajüli bir kişinin e, Kur'an-ı Kerim her halikarda, her haldeyken Kur'an-ı Kerim okuduğu ama malum yakın cümbey, yani cümbey olmadığı müddetçe, cümbey olmadığı müddetçe her halikarda Kur'an-ı Kerim okuyabileceğine dair bir bilgisi yer almakta. Yani bab başlı bu şekilde bir manahu mutasalan ve ayrıca onun fit tahare işte ilgili yerde da zikretmiş Başka İbn Maçe de bu rivayeti e, tahare bölümünde bab Maçe fi kıraat kur'an Kur'anı ala gayrı taharetin burada da İbn Maçe taharet olmaz, tahare olmaksızın, tahare olmaksızın Kur'an-ı Kerim'in okunabileceğine dair bir bab başlığı koymuş. Dolayısıyla hem Ebu Dağud hem Tirmizi e, efendime söyleyeyim zaten Nesai'de zikrediliyor. İbn Macede'de de bu konuyla alakalı e, rivayet ve bab başlıkları yer almaktadır. Dolayısıyla şimdi biz bunu okuduğumuz zaman e, bu tahriş vasıtasıyla ne yapmış oluyoruz? E, Ilgili rivayetin hem Ebu Davud'un e e söyleyeyim, Tirmizi'de, İbn-i e zikredildiğini böylece e görmüş oluyoruz. Ve başlıklarda başlıklar e da oldukça enteresan. Burada e 265 Nol rivayette mesela su demiş Burada bir hemen e, gerek ravilerle alakalı bir açıklama yapmıştır. E, hadis-i metniyle alakalı değerlendirmelerde bulunmuştur. Mesela An-Abdillah bin Selim'e, bir kesri lami yani burada Selim'e değil Selim'e olduğunu ifade etmiş oluyor. Hüvel el Muradiyo, râvâ el Erbaa, yani sünne sahipleri burada zikretmiş. Burada e, parantez içerisinde e, metinden alınan bir parça var. Velem yekun yahci buhu anil Kur'an-ı şeyun leysel ifadesinde Gale demiş ki Gale Ezzerkeşi fit tahriç leysel bir mana gayr. Burada gayr manasındadır diyor. Yani leysel cenabete burada lugavi anlamda yani gramatikel anlamda değerlendirmede bulunuyor. قال البزار Bezarda innaha mana illa. Burada illa manasında kullanıldığını belirtmiş. Ve rivayet rivayete İbn Hibban ilal cenabete. Hibban'ın e, İbn Hibban'ın geçen rivayette de ilal cenabe şeklinde geçtiğini ifade etmiş oluyor. Başka bir rivayettein lahu ma'ala cenabe. Yine de ma'ala ifadesi buradaki leysenin makale anlamına geldiğini de belirtmiş oluyor sindinin haşresine baktığımız zaman örnek olsun diye gösteriyorum kavluhu anabdillah bin selam'ı olduğu gibi almış tıpkı e, suitinin yaptığı gibi leysel cenabedeki e, ifadeyi de geçen nasıl okunması gerektiğine dair bir şey var bin nasbi ala elleyse min edevatil istisna istisna el murad bi umum şeyun ma yajuzu al aklu fihi al qira'a min al ahwal wa illa fa halat al bal wal gha'it misl lakin khurucu huma aklan ana an istisna burada bir istisna olduğunu belirtmiş oluyor ya yani buradaki istisna idatı olduğunu farklı şekilde de izah etmeye çalışmış Evet, bab başlığıyla hadis arasındaki uyuma baktığımız zaman uygun. Burada bir herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Hadiste geçeceği, hadiste kullanılan ihbar şey e, eda lafızları daha ziyade e, ahberina tarzı ve an edatlarıyla yer almıştır. Hadis sadece e, nesane sünende değil, aynı zamanda diğer temel, e, hadis kaynaklarında sünemlerde de geçmektedir. Evet. 266 nolu rivayete baktığımız zaman Akhbarana Muhammed bin Ahmed Ebu Yusuf Es-Said el-Ani er-Raqi, İsa bin Yunus, qala haddesna el-Âmeş an Amr bin Mürca, an Abdullah bin Selman, an Aliye radıyallahu teala anhu, qale vekâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem okur Kur'an'ı ala kulli hâlin leysel cenâbeti." Evet, burada da ifadelerde değişiklik var. Kısmi değişiklik var. Burada Velem yakın Yahşi bu anın Kur'an an şeyin ses cenabeti ifadesi burada da k Enler Rasulullah Aleyhisselam yıkra ol Kur'anı ala kullu hal Hazret Peygamber her halde her durumdayken iken Kur'an Kerim okurdu leziz cenabete illa iller cenabete ya da mahkale cenabete yani cüretli hariç şeklinde geçen rivayeti farklı tarihden geldiği için bunda burada belirtmiştir. Evet. Bab Münasat ilcünü ve mücadelesetihi. Burada cünübe cünyb olan kişiye dokunmak ve onunla oturmak diye bir başlık atılmış. Yani bu aynı zamanda bab baştı. Şimdilik o soruya şimdilik cevap vermeyeyim. biraz daha bekleyin. Ben burada dediğim gibi fıkhi bir hüküm vermiyorum. Sadece bu konuyla alakalı e, temel, temel hadis kaynaklarında, fıkhi kaynakların ötesinde temel hadis kaynaklarında ya da gündeme gelmiş olan fıkhi meselelerin e, dayanak noktasını teşkil eden rivayetlerin neler olduğunu, olduğunu biz, bizzat e, görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla da bunu bu çerçevede değerlendirmemiz gerekir. Şimdi buradaki konu başlığımız da şu günüp kişiye dokunmak ve onunla oturmak meselesi. Şimdi durum böyle olunca demek ki gündemde bu var. Yani o halde olan kişiye dokunmak ve onunla oturmak demek ki problemliymiş ki bu gündeme gelmiş ve bu başlığına konu edinilmiş. Ahberana 267 no'lu rivayet okuyorum. Ahberana esak bin İbrahim, Ahberana Cerir, Hani Şeybani, An Ebi Bürde, An Huzeyfe, Kale, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İza leğiyar min ashabihi, masahahu ve de'alehu. Kale, Ferraeytuhu yevmen anhu, hayne Kale, inni anni, kuntu sallallahu aleyhi ve sellem, innel la Evet, Hüseyer Radıyallahu Taala'dan gelen rivayette e, o şöyle demektedir. Şimdi burada Hazreti Peygamberin bir genel uygulamasından bahsediyor. <gülüyor> o şöyle diyor. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem güzel bir raculun ashabından birisiyle karşılaştığı zaman masahahu ve ta'alehu. Onunla kucaklaşır. Ve e, ona dua ederdi. Tabi burada e, kucaklaşmak derken e, sarılmak anlamında aynı zamanda musafaha etmek yani hem bir yandan musafaha ediyor bir yandan da kucaklaşıyor. Şimdi hadise şu. Devam ediyor. gale feraytu, Bunu aktaran kim? Huzeyfe. Şimdi lütfen e, olayın kahramanına bakalım. Hazreti Peygamber'in genel uygulamasından bahsetti. Bu hekes tarafından bilinen bir durum. Nedir? Hazreti Peygamber birisiyle karşılaştığı zaman onunla musavfa eder ve kucaklaşır ve daha sonra ona dua ederdi. قَالَا فَرَاَيْتُهُ يَوْمَنْ بُكْرَةَنْ Çok erken bir vakitte e, erken bir yani bir vaktin e, bir günün erken bir vaktinde onunla karşılaştım. Yani onu gördüm. <gâle> Fahit <fera 'ytuhu yavmen bükraten> عَنْهُ e, yani yani <gâle fera 'ytu anhu> ve hemen eee Ondan uzaklaştım. Yani hemen gözünün sıyrılırcasına hemen ondan uzaklaştım. Sümme eteytuhu Daha sonra yanına geldim. Hayne irtefe'an nehâr Yani artık gün iyice yükselmeye başladığı zaman gün iyice aydınlaş, aydınlanmaya başladığı zaman başladıktan sonra Hazreti Peygamber yanına geldim. Tekale bana şöyle dedi. İnniyir ayetüke Ben seni gördüm. Ama fehitte anni ve hemen gözümden kayboldun. Fekol'tü bunun üzerine ben şöyle dedim. İnni tü cünü Ben cünübidim. Yani cünübidim çünkü ben biliyordum ki bu anlamda sen benimle karşılaştığın zaman benimle salfa edeceksin, tokalaşacaksın. Yani tokalaşmak diyorum. Misafah edeceksin ve kucaplaş, kucaklayacaksın ve bana dua edeceksin. Yani bana dokunacaksın. Dolayısıyla ben de fehaşitü çekindim. Neyden çekindim? En niye? Bana dokunmandan çekindim. Burada önemli olan bu. Dokunmak. Ve ben o haldeyken senin bana dokunmandan dolayı çekindim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "İnnel müslimi innel müslime la Müslüman necis olamaz. Tabii burada oldukça kısa bir bilgi var. Şimdi ayrıntılarını biraz sonra göreceksiniz. Şimdi Huzeyfe, olayın kahramanı Huzeyfe. Huzeyfe Hazreti Peygamber'in genel bir e, sünnetinden, bir uygulamasından bahsediyor. Daha sonra başından geçen bir hadiseyi naklediyor. Şimdi bu rivayetin e, şeyine gelince, daha farklı tarihlerine gelince onu ayrıntılarında göreceğiz bu tarihten şimdi 267 nolu rivayete baktığımız zaman şeye e, tahriş kısmına baktığımız zaman 267 nolu rivayette İbn Feride bi bu tarihten ama bu tarihte Nesai sadece e, bizzat kendisi zikretmiştir. Ama bu tarihten ifade eder kısmı değil. Sueti peki bu Hadiste geçen bu hadiste nasıl bir şey yapmış bu hadise ilgili olarak fahidu anhu ifadesi ey miltü yani ama onun gözünden kaybolmak innel müslümler layencus bazen bir fetilci mi ve damiha e, cimin fetasıyla yani, layencus şeklinde de okunduğunu ya da zamın zamı suriyle okunduğunu ifade ediyor. Sindi burada da bir kesil l yani burada nasıl okunacağına dair şeylere vermiş. Yani burada layencusu ve layencesu şeklinde de okunabildiğini ifade etmiş oluyor. Burada önemli bir şey işaret edelim de madem yeri gelmişken mesela Sindi burada diyor ki haşyesinde ee, ey el hades neyse bir necasetin bakınız hades necaset değildir ki temna'u anil musahhabeti ya yani, musahhabeden musahhabiye mani olacak şekilde bir necaset değildir ve e takta'u anil mücaleseti ve oturmaktan alıkoyacak koyacak şekilde bir necaset değildir ve inna ma huwa amrun bu ta'budi bir emirdir. Ebu'l-mü'min la Aslan, ya da müslüman asla necis değildir. Ve necaseten bazı ayan diye geçiyor. Dolayısıyla burada e, önemli bir şeye vurgu yapayım. Müslüman aslen, asıl itibariyle necis değildir ve oturmaya, dokunmaya ya da musahafaya etmeye ya da dokunmaya Kesinlikle mani olan bir durum değildir diyerek burada bazı değerlendirmelerde bulunmuş. Akbarana Aysak bin Mansur bir başka rivayet. Akbarana Yahya Kale haddesenam is'ar Kale haddeseni vasıl an Vail An-Huzeyfe Yine Huzeyfe'den gelen farklı bir tarihten gelen bir rivayet ama Huzeyfe kanallı. En-Nen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Lekiyahu ve hu cunubun Fehva اِلَيَّ <ileyye> Buradaki daha farklı ifadelerini göreceksiniz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisiyle karşılaştığını yani o cünüb olduğu halde kendisiyle karşılaştığını fehva اِلَيَّ <ileyye> ve bana doğru yöneldi şeklinde ifade ediyor. فَقُلْتُ <feyhva ileyye> Bana doğru yönelince ben şöyle dedim. İnni cünübün Şimdi bakınız olayı sahte deyim yerinde olayı sahnelendirerek ...anlamaya çalışırsanız hayalinizde e, rivayetler arasındaki farkların ya da olaylar nasıl geçtiğini e, daha iyi kavrarsınız. Şimdi yukarıda baktığımız zaman yukarıdaki rivayetteki olayın anlatış tarzı biraz farklı. Yani en azından en azından yukarıda aradan belli bir süre geçiyor. Yani gün iyice ağırıyor, ağırdıktan sonra e, Huzeyfe geliyor... Ama mesela buradaki rivayete baktığımız zaman sanki Hazreti Peygamberle karşı karşıya kalmış, ona doğru yönelince niçin yöneliyor? İşte musafaha etmek için, işte ona dua etmek için yönelince tam o sırada sanki dur ben günübüm, bana dokunma dercesine bir sahneyle karşılaşıyoruz. Bunun üzerine, bunun üzerine de Hazreti Peygamber Müslüman necis olmaz diye karşılık vermiş oluyor. Buradaki rivayetin şeklinden doğrudan bu anlaşılıyor. Yani aradan herhangi bir zaman geçmediği anlaşılıyor. Evet. ilgili rivayetinin ve tahricine bakıyoruz. Akhrecehum Müslüm fil hayz. Ee, Müslüm'de e, hayz bölümünde zikredilmiş. Tabi buradaki bab başlığı Müslümin kendisinin değil, Nebi'nin koymuş olduğu bir bak başlık nedir o? Babu Nebi şöyle demiş oluyor: "Eddeliir ala enn el müslüm müslüman neccüs", Müslüman olmadığına bir delil olarak bu rivayete zikret, zikretmiş. daha doğrusu bu rivayete destekleyici olarak bu bak başlığını buraya koymuş. Ve tabii orada da uzun bir şekilde yer alıyor. Ayrıca Ebu Davud, Dawud tahare, taharet bölümünde zikrediyor. Babun فِي الْجُنُوبِ مُسَافَهُ yani cünübde olan keşiyle de مُسَافَهَالَشِر وَاخْرَجَهُ اِبْنُ مَاكَ فِي اتْتَحَارَ مُسَافَهَةِ şeklinde ve uzun e, bir tarikle zikredilmiş yani metni uzun olan halinde zikredilmiş oluyor dolayısıyla buradaki rivayetin aynı zamanda da bu hadis kaynaklarında da geçtiğini böylece görmüş oluyoruz Şimdi bu başlarına baktığımız zaman e, demek ki gündemde yani Müslümanlar arasında, alimler arasında o halde olan kişiyle musafaha yapılır mı yapılmaz mı, ona dokunulur mu dokunulmaz mı gibi demek ki gündem maddeler içerisinde bu da yer almakta. Yani elbette yer alacaktır. Çünkü e, ne olup ne olmayacağına dair insanların bilgisi yoksa kendilerine göre bir takım fikirleri beyan edeceklerdir. E, Bu aynı zamanda şunu da gösteriyor. Şimdi siz bab başlıklarına baktığınız zaman yani konu başlıklarına baktığınız zaman bunun mefhum muhalifini alın. O görüşe sahip olan insanların da olduğunu o dönemde düşünmeniz gerekir. Yani bu sadece sırf bab başlığındaki bir konu zikretmek için değil. Gündeme gündeme düşen ya da gündemlerinde olan bir konuyu zaten sünemlerin temel gayesi nedir? Fıkhî meselelerinin mesleğine teşkil edecek olan rivayetleri e, yapmak? Sıkretmiş olmaktır. Evet, 269 Noz rivayeti okuyalım. Akberina Hümeyid bin Mes'ade kâle haddesena bişir <gülüyor> ki vehve ibn mufattal... قال حدثنا محمد عن بكير عن burada olayın kahramanı gözüken kişi Ebu Hureyre yukarıda Huzeyfe'dir. Huzeyfe radıyallahu anh'tır. nabi sallallahu aleyhi ve sellem leqihü fi min medineti. Ve Yani yine kendisinin Hazreti Peygamberle yolda karşılaştığını yani Medine'deyken bak Medine'de e, ve o haldeyken yani demek ki cenüp iken e, Medine yollarında karşılaşmış. E, dolayısıyla Fensel ile e, Anhu ve kendisi hemen gözden kaybolmuş. Yani Hazreti Peygamber'in gözünden kayboluyor. Fartes'le e, için hemen gitti. Pusulaptasını aldı tabi bu arada tabi cümleyi muhtarızalar devreye giriyor. O gözden kaybolunca Hazreti Peygamber'in o da gözünden kaybolmuş oldu. Hazreti Peygamber onu göremez oldu. Felemma e geldiği zaman Hazreti Peygamber'in yanına gelince kâle enekunte ya ebu hüreyreti. Ey Ebu Hüreyre neredeydin diye sorunca Ebu Hüreyre o da şöyle demiş ya Resulallah inneke lakîteni ve ene cünübün <gülüyor> Ben cülüp olduğum halde benimle karşılaştım. فَكَرِيْهْتُ en اُجَالِسَكَ hatta اَغْتَسِلَ فَكَرِيْهْتُ كَرِيْهْ Gördüm. Hoş görmedim. اَنْ اُجَالِسَكَ oturma, e, Oturmayı Hatta اَغْتَسِلَ Yani gusül abdesti alıncaya al, almadığım sürece senin oturmayı kereh gördüm. Ya da gusül abdesti alıncaya kadar seninle oturmayı kereh gördüm. Hoş görmedim. Dediği zaman Hazreti Peygamber de şöyle buyurmuşlar "Subhanallah, İnnel mü'min la yencüs diyerek burada Hazreti Peygamber tepkisini dile getirmiş oluyor. İlgili rivayet Akhrecehu el-Bukhari fil-Gusül Daha sonra Müslüm'de zikrediliyor. Bir saniye. Hayz bölümünde zikredilmiş, Ebu Davut Tahare bölümünde, Tirmizi yine Tahare bölümünde zikredilmiş oluyor. Yine burada suyeti ilgili e, hadisin metnine geçen garip kelimeler ya da anlaşılması zor kelimeleri e, açıklayıcı mahiyette e, kısa şerh yapmış. Sindidi Hakeza Burada, burada geçen subhanallah ifadesi tabi subhanallah tesbih anlamına geliyor fakat teaccubun mimma faale yani e, Hz. Ebu Hureyre'nin yapmış olduğu fiilden dolayı hayret ifadesi için kullanılan bir e, tepkidir çünkü buradaki tavır şuydu e, müminin necis olmasına dair inancı var Kimin? Ebu Hüreyya'nın e, inancı var. Yukarıda da zaten bir hayret ifadesi yer almakta. Bundan dolayı da rivayetlerde geçen bu türlü şeylere e, lafsi anlamının da ötesinde sadece tepkisel olarak verilen bir hayret ifadesi taçüp ifadesi olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi bunu artık haftaya bırakırız. Şimdi burada önemli bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi bir şeyin e, daha iyi ne anlaşılmasını istiyorsanız, anlamak istiyorsanız burada yapmanız gereken şey gerek bab başlıklarında, gerekse hadisin metninde geçen ifade ya da beyanlarda ya da yasaklarda ya da e, cevazlarda e, o toplumun gündeminde olan e, konulu, konuların olduğunu daima göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Demek ki o toplumda cünip olan kişinin, cünip olan kişinin e, kişiye dokunmanın e, ve onunla birlikte olmanın ne olduğu? Yasak olduğu ya da haram olduğu ya da mekruh olduğu şeklindeki bir algı ve anlayış var. O toplumun anlayışında böyle bir anlayış var. Peki şunu düşünmemiz lazım. Peki bu anlayış acaba nereden geldi? Önceden var mıydı? Evet bu anlayış e, e, hatırlarsanız e, Ölo geçti miydi? Yok henüz yani daha geçmemişti. Şimdi Yahudilerin e, gerek geleneğinde, gerekse e, kaynaklarında o halde olan özellikle e, haizli olan kadınların ve cülub olan kişilerin murdar olduğu, murdar olduğu yani necis olduğu, onların e, e, yaptıkları gerek yemek olsun gerekse dokundukları her şeyin lanetlendiği, lanetli olduğu ve bu noktada da onlardan uzaklaşılması gerektiği, dokunulması gerektiğine Dair bir anlayış ve yaşayış biçimleri var. Medine'de de hakeza kimler var? Yahudiler var. Ve onlardan gelen bir tevarüz. Aynı zamanda böyle bir anlayış da var. İşte bu anlayışın hakim olduğu bir toplum. <gülüyor> <gülüyor> ve sahabenin onlar üzerine olan bir etkisini de düşünün. Tabi bu etkiyi ya da bu böyle bir olumsuzluğu bertaraf etmek için de Hz. Peygamber'in gayret ve çabasını da göz önünde bulundurmamız gerekir. Evet, daha ayrıntısı, yani hayızla ilgili kısımda okurken de haftaya inşallah, daha ayrıntılı bir şekilde bunun kaynaklarını, menşeini, yani bu anlayışın nereden geldiğini ve bunların Müslümanlar üzerindeki tesirini, etkisini ve halihazırda hazırda da, halen de bu etkinin din adına, evet, dindarlık adına ya da din adına bu etkinin hala devam ettiğini, ve Bununla ilgili zaten o dönemde yani Hz. Peygamber'in vefatından sonra da seti, zara ya da bir takım gerekçelerden dolayı da pek çok rivayetin uydurulduğuna dair hususları inşallah haftaya açıklarız. Orada daha ayrıntılı bir şekliyle bu konulara değinmek suretiyle işin din kısmı nedir? Yani Hz. Peygamber'in tahsiye ettiği ya da Kur'an-ı Kerim'in tahsiye ettiği durum nedir? Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri haftaya elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar anlatmayı ve aktarmayı çalışacağız. Evet bu haftalık da bu kadar. Tekrar hepinize iyi akşamlar diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle inşallah.